Merhaba, Peru hükümeti iklim değişikliği konusunda bağlayıcı bir uluslararası anlaşma olmaması durumunda dahi öncülük ediyor. Sanki iklim anlaşması varmış gibi bir iklim değişikliği girişimini kanunlaştırdı. Kararla beraber hızla büyüyen ekonomi içinde karbon salımlarının düşürülmesi hedefleniyor. Uzun vadeli iklim değişikliği planı enerji üretiminde yenilenebilir enerjiye yönelim, karbon salımlarını en aza indirme, yağmur ormanlarında yasa dışı ağaç kesimini önlemeyi içeriyor. İklim değişikliğinden yoğun olarak etkilenen yerlerden biri olan Peru'da bu yıl şiddetli yağışlar tarımı olumsuz etkiledi. Buna karşın başkent Lima, Bağdat'tan sonra dünyanın en kurak ikinci başkenti olarak biliniyor. Türkiye ise Peru gibi davranacağına gerici bir politika izleyerek vahşi bir kalkınma anlayışı içinde geleceğimizi karartan kömüre yatırım yapıyor. Enerji Bakanı Taner Yıldız yerli ve ucuz bir enerji kaynağı olan kömürden elektrik üretiminin artırılması için düğmeye basıldığını söyledi ucuz etin diye bir söz vardır. Kömürün zararları Greenpeace'in internet sayfasında Kömürün Gerçek Maliyeti raporunda var. Bakan Yıldız, 2023 hedefini yakalayabilmek için kömürde büyük santrallerin 2015'e kadar temellerinin atılması gerektiğini söyledi. Dünya liniyet rezervlerinin sadece %1.6'sına sahip olan Türkiye'nin liniyetin ısıl değeri ise çok düşük. Bundan 20 yıl sonra çok değerli bir maden olacak olan kömürü yakmanın Delilere mahsus olduğu ise söyleyecek gibi görünüyor. Kaliforniya'daki Diablo Canyon nükleer santrali yapıya tutunan deniz anası benzeri canlılar yüzünden kapatıldı. Kaliforniya'daki santralin rutin kontrollerini yapan işçiler, SALP adlı deniz anası benzeri organizmaların deniz canlılarının santrale girmesini engelleme ve birimleri soğuk tutma görevini gören deniz suyunun içeri alındığı devri daim sisteminin girişini tıkadığını fark etti. Çarşamba günü önce faaliyetleri azaltılan ardından tamamen kapatılan santralin ne zaman açılacağı ise henüz belli değil. Los Angeles Times'in belirttiğine göre Japonya, İsrail ve İskoçya'da da benzeri durumlar yaşanmış. Bir deniz anası nükleer santrali patlatır mı? Patlatır. Ama Enerji Bakanı Yıldız nükleer inadını sürdürür. Bakan tarihe nasıl geçmek istiyor? Geride nasıl bir miras bırakacak diye düşünüyorum. 10 bin yıllık radyoaktif atık ve Akkuyu'da ve Sinop'ta nükleer ölü bölge mi? kömürle kararmış bir gelecek mi? Tarih kitaplarını okuyanlar ya kendisine kızacak ya da acıyacak ya da okuyan insan kalmayacak. Ama bu işin bir de amel kitabı var. Küre Dağları Milli Parkı Avrupa'da seçkin korunan alanları simgeleyen Pan Parks sertifikasını almaya hak kazandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Pan Parks yani korunan alanlar ağı parkları Vakfı Yönetim Kurulu Küre Dağları Milli Parkı'nın A katılımını onayladı. Bu karar ile Dağları Milli Parkı Türkiye'de ilk, Avrupa'da ise Pan Park sertifikasını alan 13. korunan orman oldu. Proje ile korunan bir alanda sürdürülebilir turizmin geliştirmesi yoluyla tabiatın daha iyi korunması da amaçlanıyor. Pan Parks logosu Avrupa'da milli parklar için hem doğal değerler hem de sürdürülebilir turizm açısından bir seçkinliğin işareti olarak kabul ediliyor. Bu konuda yıllardır emek sarf eden WWF Türkiye'den Sedat Kalem'e de tebriklerimizi burada iletiyoruz. Fikir sahibi damakların yürüttüğü kampanyanın etkisiyle Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği yani TÜGİDER Geydoğlu Soya ithalatından vazgeçti. Bio güvenlik Kurulu TÜGİDER'in Geydoğlu 3 soya çeşidinin her türlü gıda ve gıda takviyeleri ürünlerinde kullanılmak üzere ithalatına izin verilmesi için yaptığı başvuruyu 26 Mart 2012'deki toplantıda iptal ettiğini duyurdu. İptal edilen başvuru Geydoğlu MON 40-3.2 A. 27.04-12 ve MON-89788'in gıda amaçlı kullanımına izin verilmesi talebini içeriyordu. Monsanto'nun ürettiği ve Avrupa'da yasaklanan genetiği değiştirilmiş MON-810 Mısır çeşidini Biyogüvenlik Kurulu'nun ithalat izni vermesine ilişkin tartışmalar ise sürüyor. Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Vekili Doçent Doktor Masum Burak, MON-810 Mısır çeşidinin Avrupa'da çevreye verdiği zarar nedeniyle üretiminin yasaklandığını ancak yem olarak tüketiminin serbest olduğunu söyledi. Hemen hatırlatalım Monsanto Fransa'da izni olsa bile zarar ettiği için bu ürünü pazarlamama kararı almıştı. Son olarak İngiltere'de yayınlanan bir raporda toplumların sürdürülebilir bir yolda ilerleyebilmesi için varlıklı ülkelerdeki aşırı tüketim ve hızlı nüfus artışına çözüm bulunması gerektiği kaydedildi. Royal Society of London üniversitesinde bir araya getirilen uzmanlar grubunun hazırladığı rapor Dünyadaki tüm kadınlara aile planlama yöntemlerini kullanma olanağı sağlanması, sağlıklı ekonominin göstergesi olarak gayri safi yurt içi hasıla verilerinin ötesine gidilmesi ve yiyecek savurganlığının önlenmesi önerileri yer alıyor. Raporda insanlığın gezegen üzerindeki güvenli sınırları çoktan aşmış olduğu, bunun da gelecekte ciddi tahribat yaratma tehlikesi bulunduğu belirtiliyor. Raporun Haziran ayındaki Rio Artı 20 zirvesi için yapılan hazırlıklara da ışık tutması bekleniyor. Ancak hükümetler ne kadar bu konuyu ciddi alacaklar şüpheli. Gezegenimizde yaşayan insanlar büyük bir tehlike altındayken hükümetler kısa vadeli çıkarlar peşinde halen koşmayı sürdürüyor. Biz yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyelim. Esen kalın.